Yaşam için Merhaba, bugün gezegenin geleceğinde bambaşka bir format izliyoruz. Üstelik bugün misafirlerimiz var. Yerel halk hareketlerinin içerisinden gelen termik santral mücadelesinin içinde olan misafirlerimiz. Üstelik üç değişik ayrı bölgeden ben daha fazla sözü uzatmayayım hemen onları bırakayım onlar anlatsınlar kampanyalarını. Evet ben Zonguldak'tan geliyorum. Ekrem Murat Zaman adım. Maden mühendisiyim. Zonguldak'ta kömür üretiminde çalışmış olmama rağmen Zonguldak'ta planlanan Ereğli'den Filyos bitimine kadar 7 ayrı termik santralin Zonguldak'ta zaten mevcut olan hava kirliliğini daha da kirleteceğini düşünerek Buna karşı çıkan bir platformun içerisinde yer alıyorum. Bu konuyla ilgili de 14 Aralık'ta 2013'te bir panel düzenlemeyi düşünüyoruz Zonguldak Kültür Eğitim Vakfı olarak. Sizleri de bize destek vermeniz için Channel Channel.org Taksim Yaşanabilir Zonguldak kampanyamıza Davet ediyorum. Bize destek verin. Teşekkür ediyorum. Evet şimdi de gelelim biz Zonguldak'tan Suluova'ya doğru bir yolculuğa çıkalım. Suluova'da bakalım neler oluyor? Orada nasıl bir termik santral karşıtı mücadele var? Dinleyelim. Cemalettin Çakırtaş ben de. Suluova ilçesinde serbest seyizacılık yapıyorum. Biz de iki ay önce Termik Santral projesiyle ve Termik Santral tanıştık. Hemen Sulova'da bir platform kurduk. Yeşil Sulova platformu, bütün sivil toplum örgütleri, partiler, sendikalar ve vakıflarla birlikte ve Termik santrale karşı bir mücadele içerisine girdik. Sulova burada bu noktada birbirine kenetlendi. Tarihinde ilk defa bir amaç için bir araya geldi. Daha önce olmamıştı çünkü hiç bir araya gelmemiştik. Çok güzel bir mücadele iklimindeyiz şu anda. Ve ben bunu başaracağımızı ovamıza dünyanın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en verimli ovalarından biri olan sulu ovamıza termik santral yaptırmayacağımıza inanıyorum. Bu noktada da birkaç kulvarda mücadele ediyoruz. Birincisi bürokratik aşamada çet sürecinde e, mücadele ediyoruz. Bir taraftan avukatlarımız Amasya Baromuz'un öncülüğünde hukuki süreci yönetiyorlar. Biz de bir taraftan platform olarak halkımızı bilgilendirme Ve onları bu konuda harekete geçirme adına birçok faaliyet yapıyoruz. Bunun yanında da en önemli kampanyalarımızdan bir tanesi Change.org sitesinde açtığımız imza kampanyası. Burada da Change.org Taksim yeşil Sulova, Yeşil Sulova diyoruz ama yeşil Sulova diye yazılıyor. Burada bir imza kampanyası başlattık. Başbakanımıza hitaben bu projeyi durdurmasını istediğimiz, önlemesini istediğimiz bir kampanyamız var. Ben buradan bizi dinleyen herkese, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya change.org, Taksim Yesil Sulova sitesine girip bu dilekçemize, bu kampanyamıza imza atmalarını, Sulova'mızın geleceğini kurtarmak için bize yardımcı olmalarını, bizi bu termik santralden birlikte kurtarmalarını istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de küçük Sulova kasabasından tarımın bütün verimliliğiyle, elmasıyla, Zenginliğiyle var olan Sulova'dan gelelim Türkiye'nin en güzel köşelerinden bir tanesine. Karadeniz'in incisi turizm merkezi Amasra'ya. Merhabalar ben Salih Şanlı Özenci. E, Bartın da bir esnafım ama e, yaklaşık e, bildim bile kendimi termik santrallerle bir mücadelenin içindeyim. Bartın platformunun yürütme kurulu üyesiyim. Bizler de e, 19 yıldır bir süreç içinde e, Bartın ve Amasra'da Amasra için o güzel Amasra için Fatih'in cenneti e, gözbebeği e, çeşme cihanı olan Amasra için termik santralla mücadele ediyoruz. Burada bizim başımızın e, derdi olan e, en büyük sorunumuz kömür. Kömür bölgesi olan bir bölgedeyiz aynı zamanda. Ama yıllardır bizim gelirimiz olan kömür şu anda bizim en büyük derdimiz oldu. Ve bu kömür olduğundan ötürü bu bölgede termik santral yapılmak isteniyor. Ee, ve bugüne kadar yapılacakların en büyüğü Bartın Amasrı'da yapılmak isteniyor. Bizler de mücadele ediyoruz ve sizlerden de mücadelemiz için yardım istiyoruz. Ee, bizlere Change.org'daki e, kampanyamızda Change.org Taksim e, Termiksiz Amasra adresinde girip e, oy vermenizi ve bizim için e, imza atmanızı istiyoruz. E, desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet işte Türkiye'nin her yerinden termik santral mücadeleleriyle bugün yine bir aradaydık sizlerle. Normalde haberler veriyoruz ama bu sefer haberler yerine bu hareketlerin kendi içinde olan... Üç konuğumuz vardı. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları için sizlere de esenlikler diliyoruz. Gezegenin geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil. Açık Radyo Program Destekçisi olun.